enfeksiyon etkenlerinin bulaşma yolları, nozokomyal enfeksiyonlar, hastane kökenli enfeksiyonlar. Nozokomyal enfeksiyona neden olan etkenler. Konağın yaşı, bireyin kendi full arasında var olan mikroorganizmaların bağışıklık sisteminin düşmesiyle birlikte çoğal olarak hastalık oluşturması endojen neden? Bir bireyden diğerine ya da çevreden bulaşma olmasıdır. Ezojen neden? Uzun süreli hastanede yatma, antibiyotik kullanımı nozokomyal enfeksiyonların önlenmesi hastane ortamının sistemik dezenfeksiyonu hasta ve ziyaretçilerinin kontrolü hasta odalarının havalandırılması uygun sıcaklık ve aydınlatma sağlanması T tüm hastane personelininin hijyen kurallarına uymaları için hizmet içi eğitim verilmesi ellerin yıkanması uygun siteilizasyon yöntemleri tek kullanımlık malzemelerin tercih edilmesi. Enfeksiyon kontrol komitelerinin kurulması, Ttıbbi yatık kontrolü, uygun izolasyon tekniğinin kullanımı. hastastane atıkları, ev atıkları, tıbbi yatıklar, radyoaktif atıklar tehlikeli kimyasal atıklar. Ttıbbi yatıklar, insan doku ve organları, kan ve vücut sıvısı bulaşmış atıklar. Hastalarla temas etmiş yemek artıkları, İtaniye, bulaşıcı hastalık ve acil servis atıkları, İdrar ve dışkı kapları, dışkı ile bulaşmış eşyalar. Tek kullanımlıkça maşırlar, ameliyat örnlükleri, eldivenler, maskkeler, direaj tüpleri, entübasyon setleri. İzolasyon atıkları, sargılar, bandajlar, pansman atıkları, Zaı dolmuş ilaçlar, laboratuvar ve deney hayvanları atıkları, asepsi, asepsi, belirli bir alan veya doğrudan, canlı da kullanılacak araç gereçleri hastalığa neden olan mikroorganizmalardan arındırma veya bu mikroorganizmalarla temasını önleme durumudur asepsi medikal asepsi temiz teknik mikroorganizmaların sayısını azaltan ve yayılımını gelleyen uygulamalardır cerrahi asepsi siteil teknik bir bölgeden veya cisim üzerinden mikroorganizmaların ve sporlarının tamamen uzaklaştırılmasıdır. Cerrahi yağ sepsi uygulaması medikal asepsi işlemleri ile başlar, sterilizasyon işlemleri ile sona erer. Kontaminasyon, steril bir cismin kirlenmesi veya sterilitesinin bozulmasıdır. Tıbbi yağ sepsi de cismin patojenlerle bulaşması veya bulaştığı şüphesi kontaminasyon anlamına gelir. rahhi aseside de ise siteril bir cismin siteril olmayan bir csisme değmesi veya değdiği şüphesi kontaminasyona neden olur neden aseptik teknik kullanmalıyız aseptik teknik hastaları enfeksiyondan korur ve patojenlerin yayılmasını engeller hastanelerde enfeksiyonlu veya patojen mikroorganizma taşıyan hastaların dakablü hastanelerde bulunan insanların bağışıklık sistemlerinin sıklıkla zayıf olması. Bir hastadan diğerine kullanılan medikal malzemeler patojenlerin yayılması için zemin oluşturur. Pek çok medikal uygulama vücudun doğal savunma bari yerini bozar. Medikal asepsinin temel kuralları 1inci So el yıkama en azzon15 sayın sabunla bola akar su altında yıkama. Yemekten önce sonra ilaç dağıtımından önce, Eller belirgin kirliyken, bir hasta ile temastan önce ve sonra, tuvaletten sonra, ikinci, hijyenik el yıkama, rutine el yıkandıktan sonra, antiseptik bir solüsyon ile bir dakika süre ile ellerin yıkanması, işleme başlamadan önce tırnakların kısa olması, yüzük vs. takı, bulunmaması ve deride yara olmamasına dikkat edilmeli. Göreve başlarken ve görev sonrası. antiseptik tekniğin gerektiği her işlemden önce ve sonra ileri derecede riskli yerlere girip çıkarken kontamine olmuş bir malzeme ile temastan sonra 3üncü cerrahiye el yıkama antiseptik bir madde sisteril fırça veya sünger ve su ile elleri 3-5teK olarak yıkama. Geici floranın hepsi kalıcı floranın çoğu yok olur. ameliyatlar ve lokal uygulamalardan önce uygulanır. Medikal asepsinin temel kuralları. 2. Kirli araçlar, gereçler ve çarşaflar üniformaya değdirilmeden taşınmalıdır. 3. Kirli yatak çarşafları ve diğer gereçler yere konulmamalıdır. Aksi halde her iki yüzey. Dede hafa.